Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz benim kıymetli dinleyicilerim. Ee, hoş geldiniz sevgili seyirciler. ben karagözüm. Sefakar dinleyicilerim. Size olan sevgime, saygıma binaen şu satırlarla girizgah yapmak isterim efendim. Ee, ben de size şunları söylemek Kes istiyorum. Kesme karagözüm kesme. Tam havamdayım bugün. Ve kıymetli dinleyicilerim dinleyiniz lütfen. İstirham edici. Ne yumurtlayacak acaba? Oh meh bizi terk eyledi sohbet sana kaldı. Ey gam yine meydanı muhabbet sana kaldı. Diyorsun. Diyorsun da bunları kime söylüyorsun Hacı Cahil adam. Cahil adam. Kime söyleyeceğim. Tabii ki şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize. Oh, Allah muhabbetinizi attırsın. Amin efendim amin. Aa, yoksa kıskandın mı kara gözü? Neyini kıskanayım canım senin? Tabii ki kadim dinleyicilerime... Sevgime binayen mısralar döktürüyorum ya, onu kıskanıyorsundur. Ne dinleyicisi ya? Hiçbirini görmüyorsun ki. Sevgi duyuyormuş. Bir radyo programcısının en büyük yalanı da budur ha. Dinleyicilerimi çok seviyorum. Aa, aa, aa. Nankörlük yapma kara gözüm. Sen pek için dinleyicilerimizi görmek gerekmez ki. Onların bize olan muhabbetini tüm ruhumla duyuyorum ben. Hadi oradan, hadi oradan. Tüm ruhuyla duyuyormuş. Kırk yıldır burnunun dibindeyim, adam gibi beni duyduğun yok. Hem radyo filan hiç umurumda değil, aldığım paraya bakarım ben diyen sen değil miydin he? Orasını karıştırma, benim işine gelmeyince karıştırma. Asıl karıştırılması gereken yer oraya. Neyse. Ee, nedir o biraz önce okuduğun eygam muhabbet meydanı filan? Efendim, Şehit Galip'ten. Senin anlayacağım. Diyor ki, o ay yüzü bizi terk etti, sohbet sana kaldı. Eygam muhabbet meydanı. İşte yine sana kaldı. Geçen gün lokantadan çıktın gittin hesap da bana kaldı. Atma birader atma. Bak bir tane de Şilasi'den söz var. Aynı senin yanında benim durumumu anlatıyor. Nedir o? Bedbaht ana derler ki elinde Cüphelan'ın kahp olmak için kesb kemal hüner ey. Yani? Yani... Bahtsız, elde ettiği olgunluk ve hünerle cahillerin elinde kahrolan olan kimsedir. Ya yani bu söz benim yanımda seni mi anlatıyor? Evet, evet. O bahtsız benim işte. <gülüyor> Seninle ilgili güzel bir deyim de var. Sen ölünce benim için söylenecek. Nedir o kara gözüm? Öküz öldü, ortaklık bozuldu. <gülüyor> Kaba adam. Seninle ne yapacağım bilmem ki. Yok yok ama kızmıyorum söylediklerine. Çünkü Ziya Paşa'nın dediği gibi ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. E birader senin kafa yine eski lakırtılara gitti. Hani radyo programında günümüz Türkçesiyle konuşacaktık. Ah Karagöz'üm doğru söylüyorsun. Günümüz Türkçesi. Ha Maalesef biz dildeki zenginliklerimizi kaybetmişiz. Böyle kırık dökük sözcükler konuşup fakir bir lisanımız olmuş işte. Oysa fena mı olurdu? Eski Türkçemizi de konuşabilseydik, okuyabilseydik. O zaman şehgalibin Galip'in, Nabi'nin, Puzuli'nin... Ciguli'nin. de kim? Karagöz. Bir ara vardı hani şarkıcı. Kafayı gözü oynatıyordu. bin binnaz, binnaz diye de bir şarkısı Ne var alakası da. var efendim? Ne alakası var onun Şeyh Galip'le, ile? Ya aklıma geldi söyledim. Ne kızmıyorsun ya? Aklına geleni söyleme efendim. Sen de benim yaptığım gibi şiir kokan sözler söyle. Ben... ...şiir kokan sözler söyleyeceğim. Yok <gülüyor> ya, ya, güldürme beni. Yapamam ben öyle şeyleri. Yaparsın, yaparsın. Bak, bak şöyle bir tane örnek söyleyeyim. Sen de ondan ilham al söyle. Olur, ben İlhan'dan alır söylerim. Bak başlıyorum. Sevgili dinleyicilerim, ...size olan muhabbetimi kelimelere dökmem imkansız. Sizsiz adeta çiçeğini arayan arı gibi... ...vızır vızır dolanıyor. Ee, e, size olan muhabbetimden bal kovanı bulmuş ayı gibi seviniyorum Şüş şüş birader ne o şimdi Beğenmedin mi Yok beğenmedim efendim Bak başka bir tane söylüyorum Ben sizsiz bir hiç. Siz gelince meclisime ömrüm şenlendi sandım Siz gelince meclisime hüsnü şenlendirici geldi sandım Ay, ay taktın sen de bugün hüsnüye cikulüye Ne oynak adamsın birader Sen de bırak efendim şiiri miri. Baktın şiire Mısra'ya. Bırakmam efendim, bırakmam. Şiirsiz Hacıvat Hacıvat mıdır? Bizim Hacıvat Acep adam mıdır? Hadi efendim, hadi efendim. Kapa programı. Pierre e çıkıp şiir okuyacağım. Ne Pierre? Aa, aa! aa. <gülüyor> Yoksa sen Pierre bilmiyor musun? Vallahi ben inşaatla çalışırken bir karton Pierre'i biliyordum. Onu mu diyorsun? Hayır efendim, hayır. Eyüp'teki Pierre Loti Tepesi ne diyorum? Haa! Anne Hadi bakalım. Kapat programı şimdi Karagöz'üm. Sen çeneni kapatırsan ben çoktan kapatacağım ya programı. Sus bakayım bir ha. Efendim, hak dostum bugünlük burada bitti. Her ne kadar sürçülü izan ettikse... ...afvola! Tamam abiciğim, şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaş'cığım en ucuzu bu. Seslendirme <gülüyor> sanatçısı bu. Pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Buyur abi sen... <gülüyor> aynen, aynen. Buyurun abi. <gülüyor> Yazan şerkan Öztürk. Şeşendiren savaş bayındır. Serkan Öfsür. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Efserkan, Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abi, Şşş, gürültü yapmayın, stüdyodayız. Hadi. hadi.